Unutkanım, unutkansın, unutkan. Mahi Adamın biri doktora gider. Doktor şikayetini sorar. Çok unutkanım doktor bey der adam. Doktor, peki ne zamandan beri başladı bu şikayetiniz deyince, adam ne şikayeti, unutkanlığınız, ne unutkandığı? Birçoğumuz yaşamışızdır benzeri durumları. Söyleyeceğimizi unutmuşuzdur ya da verdiğimiz bir sözü. Ya bir yüzü ya da telefon numarasını. Yediğimiz yemeği, dün nereye gittiğimizi. Kimimiz getirmemiz gerekeni, kimimiz götürmemiz gerekeni unuturuz. Evde evladını, odada karasını unutanlar da yok değil hani. Ödevini, ezberini, teklifini, hediyesini, teşekkürünü, sorumluluğunu, şahsiyetini, dinini, ahireti unutanlar en vahimi. Kederini, yasını unutmak, unutmanın, en Rahmetlisi Biz koca koca insanların unutkan olmasını bırakın bir kenara, küçücük çocuklarımıza dahi bu hastalığın bulaşmış olması daha vahimi. Peki nedir unutkanlık? Unutkanlık, beynin işlevlerini değerlendirememesinden kaynaklanan, bilgileri hafızaya getirememe durumudur. Beynin işlevi nedir? Gördüğünü duyduğunu tespit etmek, depolamak ve geri çağırmaktır. İşte unutkanlık, depolanan bilgiyi geri çağıramamadır. Öyle mükemmel bir yapısı vardır ki beynin, tam bir yaratılış mucizesidir. 140 milyar sinir hücresi ve sayısı katrilyonları bulan bağlantılardan oluşan beyin, tüm bu mükemmelliğine rağmen bilgileri geri çağırmada sorun yaşıyorsa, bir problemin varlığı aşikardır. Zira unutkanlık vücuda giren mikroba işaret eden, Ateşlenme gibi olup bazı sorunların habercisi olabilir. Allah Zülcelal insanı unutkan olarak nitelendirmiştir. Ancak unutmak semavi bir engeldir diyerek bunu kendimize kılıf yapıp unutkanlığımızın sonuçlarından sıyrılmaya çalışmak da büyük hatadır. İnsan unutkan olmakla beraber bunun önüne geçebileceği amilleri bulup hayata geçirmelidir. Neden unutuyoruz? Geçmişimize baktığımızda öyle saf dimalara sahip bir nesille karşılaşıyoruz ki, inen her Kur'an ayetini indiği yere, inme sebebine, bunu Rasulünün nasıl ifade edip açıkladığına kadar aktarmışlar bize. Onları takip edenler, Kur'an hıfzının yanında, peygamberin sözlerini senetleriyle beraber ezberlemiş. Hatta ezberlediği hadis sayısı bir milyonu bulanlar olmuş. Senetleri karıştırılan, hadislerin doğrusunu hiç teklemeden nutk edenler, tarihin şanlı sayfalarında yerlerini almıştır. Peki aradaki bu açık farkın sebebi nedir? 1. 21. yüzyıl ne kadar teknoloji yenilediyse, bizim hafızamız da o kadar geriledi. Televizyon karşısında geçirilen saatler, bilgisayar karşısında uyuklamalar, Dinledikleri yetmiyormuş gibi görüntü indirip indirip izleyenler, bilgisayar oyunlarına müptela olanlar, tüm bunların zihinde ne kadar yer işgal ettiğini hiç düşündük mü? Bilgisayarınıza Word dosyası indirin. Çok az yer kaplayacaktır. Ya video indirdiğinizde ne olur? Elbette kapladığı alan daha büyüyecektir. İşte görsel medyanın hafızalarımızı işgali de böyledir. Bu işgal unutkanlığın Ana sebeplerindendir. 2. Hepimizin başladığı işi tamamlamadığı, tamamlayamadığı zamanlar olmuştur. İşte bu yarım bırakılan her iş, her kitap, her ödev, her ezber unutkanlığın artmasına sebeptir. Nasıl mı? Zihin bilgisayar gibi her yeni iş için bir dosya açar. Yarım bırakılmış onlarca dosya, yarı boş, yarı dolu, zavallı hafıza. Bu kadar karma karışık bir çekmeceden, sahibinin istediği bilgiyi bul getir getirebilirsen. 3. Şeriatın nehyetli bir ameliye, çok yemek. Çok yemek özellikle de abur cubur yemek, bedene zarar verdiği gibi beyne de zarar veriyor. Üzerimize çöken ağırlık hissi, tansiyon düşmesiyle beyne giden kan akımı düşüyor. Yediklerimizdeki şeker kana karışınca, Beyince kısmi bir canlılık olsa da, tekrar yaşanan düşüş beyni zorluyor. Böylece yıpranan zihin, hatırlamada da zorluk çekiyor. 4. İki günü eşit olan ziyandadır, diyor Peygamber. Neden? Her gün aynı saatte aynı işleri yapanlar artık düşünmeden bu işleri yaparlar. Tıpkı saati hep sol koluna takan kimsenin saate bakışının bir refleks haline gelmesi gibi. Beyin bu işi yaparken düşünmez. Sinirlerde bir hareketlilik yaşanmaz. Bu nedenle ilim adamları rutinin dışına çıkın diyorlar. İşe gittiğiniz yolları değiştirin. Zihni tembellikten kurtarın. Her namazda aynı sureyi okumak yerine yeni sureler belleyip onları okuyun. Yanılmamak için zihin daha dikkat edecek. Bu vesileyle sinirler, bağlantılar harekete geçecektir. Bu da unutmanın önündeki engellerdendir. Beş. O kadar kolaycıyız ki kitap okurlar çok az çevremizde. Zorla da olsa kitap okumaya niyet edenler ise en ince, en kolay, en basit olanlarını tercih ediyor. Oysaki bu da zihni tembelleştirip unutkanlığa zemin hazırlıyor. Basit eserler yerine seviyeye göre daha ağır eserler tercih edilip bunlar üzerine düşünmek beynin melekelerini açacaktır. Örneğin, her ferdin günlük takip ettiği eserler arasında bir tefsirin bulunması, Kur'an ayetleri üzerine tefekkür edilmesi kaçınılmazdır. Zihni zorladığımızda kısa devre yapmayacak, aksine açılacaktır. Kimyasal ve sinirsel hareketlilik onu canlandıracaktır. Tekrarlar da böyledir. Eski ezberlerin tekrar edilmesi, alınan notlara bir göz gezdirilmesi zihin canlılığını sağlar. 6. Beyindeki sinir hücreleri yenilenmez. Eliniz kesilse hücreler çalışır, bölünerek orayı doldurur. Ama sinir hücreleri için bu söz konusu değildir. Ondaki hasarların ancak tamiri mümkündür. Bu da uyku ile olur. Yoğun çalışan insanlar çalışarak iş yerinin veya hizmetlerinin kalitesini artırmak için uykusuz kalırlar. Oysaki dinlendiklerinde yapacakları bir saatlik çalışma, Uykusuz yaptıkları beş saatlik çalışmaya denktir. Bunu yapmayanlar uykusuzluk nedeniyle hafızalarını tehlikeye sokarlar. 7. Kişinin İslam'ının en hayırlısı, kendini ilgilendirmeyen şeylerden yüz çevirmesidir. Bakın bu boş şeyle, yani bizi ilgilendirmeyen kim yaptı, ne yaptı, ne zaman yaptı, ne getirdi, kime getirdi, nasıl getirdi vesaire sualleri, ve cevapları gereksiz bilgilerdendir. Ya da sırf malumat-furuşluk adına önüne ne gelirse okumak, bir menheç dahilinde ilim tahsili yapmamak, plaka veya tabelaları okumak da bu bağlamda ele alınabilir. Tüm bu malayaniyat dosyaları artırdıkça artırır beyinde. Fazla dosya asla beyne zarar vermez. Zarar veren sistemin ağır çalışmasına neden olan bölük pörçük, Başsız sonsuz ıvır zıvır bilgilerdir. Bunlardan kaçınmak hem İslam'ın hem de hafızanın selameti için gereklidir. 8. Kalp hayatını tehlikeye atan harama bakma, beyin fonksiyonlarını da tehlikeye atar. Harama bakmak tıpkı birinci maddede zikrettiğimiz gibidir. Görüntüler ve zihin işgali. Kalp vücuda kan pompalar. Ve kalpten çıkan temiz kan ilk önce beyni besler. Öyleyse kalp ile beyin aynı anda gıdalandığı gibi birine zarar veren husus diğerine de zarar verir. Her günah kalpte kara bir leke oluşturur. Katran karası kalpten çıkan kan ile beslenen beyin bir müminin bundan sakınması gerekir. Ayrıca harama nazar edildiğinde beyin hemen hormonlara haber verir. Östrojen, progesteron, stres hormonu, kortizon yayılır vücuda. Bunlar da beyni sersemleten hormonlardır. Sersem beynin hatırlama oranını varın, siz hesaplayın. Ve 9. Kafamıza bir şey taktığımızda onun dışında başka bir şey düşünmek imkansızlaşır. Bu takıntı, sıkıntı bizi o kadar meşgul eder ki uykularımız kaçar, düzenli beslenemeyiz, kalp hayatımız sekteye uğrar, mutsuzlaşırız, çevremize negatif elektrik yayarız sürekli. Başka hiçbir şey düşünemez, hiçbir meseleye odaklanamayız. Ve böylece unutkanlık baş gösterir. Birçok şeyi unuturuz. Bu halden kurtuluş reçetesi, gönül doktorlarına tedavi, Kur'an tilaveti, zikir ve duadır. Ancak bu sayede hafıza sağlığımıza kavuşabiliriz. Unutkanlığı basite almayalım. Önce basit tezahürleri görünen bu asalın daha da ilerlemesine zemin hazırlamayalım. Selam ve dua ile bu yazı Tevhit dergisinin 11. sayısında yayınlanmıştır.